Çağrılmadık misafir. Çağrılmadık konuk Tatardan kötüdür. atasözü. Alan boşalı verdi. Ben hala olduğum yerde duruyor. Birbirini hızla izleyen korkunç olaylarla allak bullak olmuş kafamı bir türlü toparlayamıyordum. Her şeyden çok Marya Ivanovna'nın yazgısının belirsizliği ıstırap veriyordu bana. Neredeydi şimdi? Ne durumdaydı acaba? Gizlenebilmiş miydi? Güvenilir bir yer miydi sığına? Bu gibi kaygı verici düşüncelerle dolu olarak komutanın evine girdim. İncin top oynuyordu. Sandalyeler, masalar, sandıklar parçalanmış, kapkacak kırılmış, işe yarar ne varsa yağmalanmıştı. Maria Ivanovna'nın odasına götüren küçük merdiveni bir solukta tırmanarak ömründe ilk kez odasına girdim onun. Haydutlar didik didik etmişlerdi yatağını. Dolap kırılmış, içinde ne varsa alınıp götürülmüştü. Bomboş ikona mahfazalarının önünde bir kandil hala ölgün ölgün yanıyordu. İki duvar arasında asılı duran aynaya bir şey olmamıştı. Fakat bu sakin köşenin sahibi neredeydi? Bir düşünce ok gibi saplandı beynime. Gözlerimden zehir gibi acı yaşlar boşandı ve sevgilimin adını önledim. Hafif bir gürültü duyuldu bu sırada. Dolabın arkasından sapsarı bir yüzle tir tir titreyerek palaşa çıkıverdi. Ellerini birbirine çarpıp ''Ah bir otur Andreiç, dedi. ''Ne felaket, ne korkunç şeyler. Ben boğulurcasına ya Maria İvanovna, Maria İvanovna nerede?'' diye haykırdım. Palaşa, ''Küçük hanım yaşıyor.'' diye karşılık verdi. Akolina panfilonnalara sığındı. ''Dehşet içinde.'' ''Ne?'' diye inledim. ''Papazın karısına ha.'' ''Tanrım. Fakat Pugaçev orada.'' Odadan fırladım. Bir anda sokakta buldum kendimi. Hiçbir şey görmeden, düşünmeden ve hissetmeden bir solukta papazın evine koştum. Bağırtılar, kahkahalar, şarkılar yükseliyordu oradan. Pugaçev arkadaşları cümbüş yapıyordu. Palaşa da ardım sıra koşup gelmişti. Ses etmeden Akolina Pamfilovna'yı çağırmaya gönderdim onu. Bir dakika geçmeden papazın karısı elinde boş bir vodka şişesiyle kapının önüne geldi. Yüreğim tıkanı verecekmiş gibi. ''Allah aşkına, söyleyin, Maria Ivanovna nerede?'' diye sordum. Papazın karısı, ''Zavallı çocuk orada, bölmenin arkasında benim yatağımda yatıyor'' diye karşılık verdi. ''Biliyor musun az kalsın bir felakete uğruyorduk Diotr Andreevich. Fakat atlattık, Tanrı'ya şükür olsun.'' ''Haydut yemeğe oturduktan az sonra zavallı yavrucak kendine gelip inlemesin mi?'' Dondum kaldım. Herif sesi. ''Koca karı kim o inleyen?'' diye sordu. Ben elin hırsızının önünde yerlere kadar eğilerek yeğenimdir hükümdarım'' dedim. Hastalandı da iki haftadır yatıyor böyle. Yeğenin genç mi?'' ''Gençtir hükümdarım.'' ''Koca karı göster bakalım şu yeğenini bana.'' Yüreğim yerinden oynadı. ''Fakat ne gelir elden?'' ''Baş üstüne hükümdarım'' dedim. Fakat kız hastadır, kalkıp efendimizin yanına gelecek durumda değil. Olsun, koca karı, gidip ben bakarım. Ve kör olası, bölmeye kadar gitti. Ne demezsin, perdeyi araladı. Atmaca gibi par par yanan gözleriyle baktı. Fakat oh, çok şükür bu kadarcıkla kaldı iş. İnan olsun, ben de, kocam da en korkunç bir ölümü bile göze almıştık artık. Bereket versin, güvercinim tanımıyordu onu. Yüce Tanrım, ne günlere kaldık. ''Zavallı İvan Kuzmiç, kimin aklına gelirdi ki? ''Ya Vasilisa Yegorovna, ya İvan İgnatiç, onun niye astılar peki? ''Sizi nasıl oldu da bağışladılar? ''Sizi nasıl oldu da bağışladılar anacığım? ''Ya şu Aleksey İvani Şivabri'ne ne buyurulur? ''Saçını onlar gibi kestirmiş, onlarla birlikte eğleniyor şimdi. Becerikliliğine diyecek yok doğrusu. Biliyor musunuz, tam ben hasta yeğenimden söz ederken yüzüme öyle bir bakış baktı ki, yüreğimi deldi geçti sandım.'' Fakat bereket versin açığa vurmadığı işi. Tam o sırada konukların sarhoş bağırtıları ve papaz geresim sesi işitildi. Adamlar şarap istiyor, papaz da karısına sesleniyordu. Kadıncağızın eli ayağına dolaştı. Piotr Andreyiç evinize gidin dedi. Sizinle uğraşamayız şimdi. Katiller papaz uçuruyor yukarıda. Herifler sarhoşken ellerine düşersen felaket olur. Elveda Piotr Andreiç, başa gelen çekilir. Yeter ki Tanrı el çekmesin bizden. Bunu söyleyip gitti. Biraz yatışmış olarak eve döndüm. Alanın yanından geçerken baktım ki birkaç başkırtlar ağacının yanında dikilmiş, asılanların çizmelerini çekip çıkarıyorlar. İçimde parlayan öfkeyi güçlükle dizginleyebildim. Karşı koymanın hiçbir yararı yoktu. Haydutlar kalede koşuşuyor, subay evlerini yağmalıyorlardı. Sarhoş bağırtıları yükseliyordu her yerden. Eve vardım. Saveliç eşikte bekliyormuş beni. Görür görmez... Çok şükür diye haykırdı. Katillerin seni yeniden yakaladıklarını sanmıştım. Fakat iki gözüm Piotr Andreiç, inanır mısınız, dolandırıcılar her şeyimizi yağmaladılar. Elbiseleri, çamaşırları, eşyaları, kapkaca nemiz var, nemiz yok alıp götürdüler. Fakat ne yapalım? Çok şükür seni bıraktılar ya. Efendim, başbuğularını tanıdın değil mi? Yok, nereden tanıyayım? Nasıl olur babacığım? Handa senin gocuğu sızdıran sarhoşu unuttun mu? ''Tavşan kürkü gocuk yepyeniydi daha. Hınzır herif üstüme uyduracağım diye nasıl da çatır çatır sökmüştü onu.'' ''Şaşa kalmıştım. Pugaçev ile benim kılavuz arasındaki benzerlik hemen göze çarpıyordu gerçekten. İkisinin aynı adam olduğunu aklım kesti ve o zaman hayatımın niçin bağışlandığını anladım.'' Olayların bu tuhaf ilişkisine şaşmamak elde değildi. Serserinin birine armağan edilen ufak bir gocuk beni asılmaktan kurtarıyor, hanlardan hanlara sürtüp duran bir sarhoş, kaleler kuşatıyor, devleti temelinden sarsıyordu. Dünya yıkılsa alışkanlıklarını bozmayan Sabelyiç, ''Yemek yemeyecek misin efendim?'' diye sordu. ''Evde de bir şey yok ya, gidip bakayım da bir şeyler hazırlayayım.'' Yalnız kalınca kara kara düşünmeye başladım. Ne yapmalıydım? Caninin egemenliği altındaki bir kalede kalmak ya da onun çetesinin ardı sıra gitmek bir subaya yakışacak şey değildi. Görevim, bu güç koşullarda ana yurdum için nerede daha çok yararlı olabilirsem orada bulunmamı gerektiriyordu. Fakat aşkım, Maria Ivanovna'nın yanında kalmaya, onu tek başına koruyucusuz bırakmamaya zorluyordu beni. Karşı konulmaz bir duyguydu bu da. Ayaklanmanın hızlı ve kaçınılmaz sonunu önceden görüyordum ama... ''Marya Ivanovna bu durumdayken kaygılanmamak elimde değildi yine de. Bu sırada içeri giren bir kazak düşüncelerimi yarıda bıraktı. ''Yüce Çarımız sizi istiyor.'' ''Yüce Çarın isteğini yerine getirmek üzere kalkarken, ''Nerede kendisi?'' diye sordum. Kazak, ''Komutanın evinde.'' dedi. ''Fakat Efendimiz her şey çok önemli bir kişi olduğunu gösteriyor onun. Yemekte tek başına iki kızarmış domuz yavrusunu gövdeye indirmiş. Banyoyu da öyle yaktırmış ki, taras kuroçkin baygınlık geçirmiş.'' Keseyi Fomka Bikvayev'e verip çıkmış. Kova kova soğuk suyla ancak kendine getirebilmişler. Yok canım, çok önemli işaretler bunlar. Banyoda çarlık işaretlerini gösterdiğini de söylüyorlar. Göğsünün bir yanında beş kapik büyüklüğünde iki başlık kartal, öbür yanında kendi resmi varmış. Kazakla tartışmayı gereksiz bularak onunla birlikte komutanın evine yollandım. Pugaçev görüşmemizin nasıl olacağını, nasıl sonuçlanabileceğini kafamda canlandırmaya çalışıyordum. O sırada pek de soğukkanlı olmadığımı söylemeye gerek var mı? Komutanın evine vardığımda ortalık kararmak üzereydi. Dar ağacı, üstündeki kurbanlarıyla korkunç bir karaltı halinde yükseliyordu. Zavallı Vasilisa Yegorovna'nın cesedi hala taşlıkta yatıyor, iki kazak nöbet tutuyordu başında. Haberci kazak, gelişimi bildirmek üzere yanımdan ayrıldı. Az sonra dönerek, çok değil bir gün önce Maria Ivanovna ile Böylesine tatlı ayrıldığımız odaya aldı beni. Olağanüstü bir görünümle karşılaştım. Üstüne örtü serilmiş, şişeler ve bardaklarla donatılmış bir masanın çevresinde Pugaçev ve kazak ileri gelenlerinden on kadar arkadaşı, külahları, renk renk gömlekleriyle oturmuşlardı. Adam akıllı içtikleri belliydi. Hepsinin suratı kıpkırmızı olmuştu. Gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Aralarında ne Şivabrin ne de Çavuş, yani bizim hainler vardı. Pugaçev beni görünce, ''Vay, efendimiz!'' ''Hoş geldiniz, onurlandırdınız bizi. Buyurun, rica ederim.'' dedi. Arkadaşları sıkışıp yer açtılar bana. Sessizce masanın bir ucuna iliştim. Yanımda oturan boylu boslu yakışıklı bir kazak delikanlısı benim için bir bardağı vodka doldurdu. Dokunmadım bile. İlgiyle gözden geçirmeye koyuldum bu topluluğu. Pugaçev dirseklerini masaya dayamış, kocaman yumruklarını kara bir sakalla kaplı çenesine yaslamış baş köşede oturuyordu. Düzgün, hatta güzel denebilecek yüzünde hiç de yabanıl bir anlam yoktu. Yanında oturan elli yaşlarında kadar bir adamla sık sık konuşuyor, kimi zaman kont, kimi zaman timofeyiç, kimi zaman amca diyordu ona. Hepsi birbirine arkadaşça davranıyor, hiç de özel bir saygı göstermiyorlardı başbuğlarına. Konuşma, sabahki saldırı, ayaklanmanın başarısı ve gelecekteki hareketler üzerineydi. Her biri kendini övüyor, kendi tasarılarını öneriyor ve serbestçe tartışıyordu Pukaçev ile. ''Orenburg üzerine yürüyüş, işte bu tuhaf savaş kurulunda kararlaştırıldı. Biliyoruz, neredeyse acıklı bir zaferle taşlanacaktı bu pervasız hareket. Seferin ertesi gün başlamasında karar kılındı.'' Pugachev, ''Kardeşler'' dedi. ''Yatmadan önce en sevdiğim türküyü söyleyelim.'' ''Çumakov'' ''Başla'' Yanımda oturan kazak delikanlısı ince bir sesle Volga yedekçilerinin hüzünlü türküsüne başladı. Hep bir ağızdan katıldılar ona.'' Yeşil orman, anne orman, uğuldama, engel olma düşünmesine bu delikanlının, yarın hesap vermeye çıkacağım, en korkunç yargıcın karşısına, çarın Başlayacak sormaya çar baba söyle bakalım köylü oğlu, söyle, kimlerle gittin soyguna, yağmaya, çok muydu yoldaşların? Söyleyeceğim sana çar baba bir bir anlatacağım gerçeği, Yoldaşlarım dört taneydi. Birinci yoldaşım karanlık gece, ikincisi çelik hançerim, sap kanatım du üçüncüsü, dördüncü yoldaşım sıkı bir yay ve amansız oklardı habercilerim. Aferin diyecek çar baba, aferin sana köylü oğlu. Soygunda olduğu kadar söz söylemekle de ustasın. İşte bunun için çocuğum. ''Sana şu karşıki alanda bir ev armağan ediyorum. Üç direk, bir kirişten yapılma.'' İdamlıkların söylediği bu yalın halk türküsünün üzerimde bıraktığı etkiyi anlatamam. Türkücülerin çarpıcı yüzleri, pürüzsüz sesleri, zaten kendiliğinden etkileyici sözlere kattıkları hüzünlü Eda, bütün bunlar şiirsel ürperişlerle dolduruyordu içimi. Konuklar birer bardak daha yuvarladılar, masadan kalkıp puga çevle vedalaştılar ben de onlar gibi yapmak istiyordum ki Pugaçev otur dedi. Seninle konuşacaklarım var. Baş başa kaldık. Birkaç dakika ikimiz de sustuk. Pugaçev dik dik yüzüme bakıyor. Arada bir sol gözünü kurnaz kurnaz kırpıştırıyordu. Sonra birdenbire gülmeye başladı. Öyle candan ve neşeyle gülüyordu ki elimde olmaksızın ben de katıldım ona. Efendimiz benim delikanlılar ilmeği boynuna geçirdiklerinde korktuğunu itiraf et. Korkudan ödün patladı değil mi? Ha? Uşağın olmasa dar ağacının kirişinde sallanıyordun şimdi. Hemen tanıdım moru. Fakat ne dersin efendimiz? O gece seni hana götüren adamın, yüce hükümdarın ta kendisi olduğu gelir miydi aklına? Bunu söyleyip görkenli, gizemli bir tavır takındı. Bana karşı çok suçlusun. Fakat düşmanlarımdan gizlenmek zorunda olduğum bir sırada bana yardım etmiştin. ''Bunun için bağışladım seni. Bak daha neler neler elde edeceksin. Tahtımı ele geçireyim. Bak daha ne armağanlar vereceğim sana. Emrimde canla başla çalışacağına söz veriyor musun?'' Dolandırıcının bu sorusu ve pervasızlığı öyle gülünç geldi ki bana, gülümsemekten kendimi alamadım. Pugaçev yüzünü astı. ''Ne gülüyorsun?'' dedi. ''Benim çar olduğuma inanmıyor musun yoksa?'' ''Doğru söyle.'' ''Bocaladım.'' Bir baldırı çıplağın çarlığını kabul etmem söz konusu olamazdı. Bağışlanmaz bir tabansızlık olarak görünüyordu bana bu. Adamın yüzüne karşı dolandırıcı olduğunu söylemek de akıl kârı değildi. Bile bile ölüme gitmek olurdu bu da. Dar altında, halkın gözü önünde, öfkemin ilk kızgınlığıyla söylemeye hazırlandığım şey, şimdi boş bir kaba dayılık gibi görünüyordu bana. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Pugaçev karanlık bir yüzle bekliyordu yanıtımı. Neden sonra... ''Şimdi bile bu dakikayı anımsadıkça övünç duyarım.'' Görev duygusu, insansal güçsüzlüğüme baskın geldi. ''Dinle.'' dedim. ''Düşündüklerimi olduğu gibi söyleyeceğim sana. Sen karar ver. Seni çar olarak kabul edebilir miyim? Akıllı bir adamsın. İkiyüzlülük ettiğimi hemen anlarsın. Peki kimim ben öyleyse? Kim olduğunu tanrı bilir ya, bana kalırsa tehlikeli bir oyun oynuyorsun.'' Pugaçev gözleriyle şöyle bir taradı beni. ''Demek Çarpiotr Federoviç olduğuma inanmıyorsun ha?'' dedi. ''Peki öyle olsun. Fakat at binenin kılıç kuşananın değil midir? Eski zamanlarda girişka o saltanat sürmedi mi? Hakkımda dilediğini düşün fakat beni bırakma. Başka şeye de burnunu sokma. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Bana canla başla hizmet et, mareşal de olursun prens de. Ne dersin?'' ''Yok'' dedim kesin bir tavırla. ''Doğuştan soyluyum ben. Çari çağınımıza yeminim var. Sana hizmet edemem. Eğer gerçekten iyiliğimi istiyorsan bırak beni. Orenburg'a gideyim.'' Pogaçev düşünceye daldı. ''Peki'' dedi. ''Bırakayım. Fakat hiç değilse bana karşı çalışmayacağına söz verir misin?'' ''Nasıl böyle bir söz verebilirim?'' diye yanıtladım onu. ''Bunun elinde olmadığını sen de bilirsin. Sana karşı yürümemi emrederlerse yürürüm. Başka bir şey yapmak söz konusu olamaz.'' Sen de baş bulsun. Adamlarından itaat istemiyor musun? Bana verilen görevi yerine getirmekle yükümlü değil miyim? Boynum kıldan ince. Eğer bırakırsan beni, sağ ol. Asarsan, Tanrı'nın önünde vereceğin hesabı kendin düşün. Ben gerçek bildiğim şeyi söyledim. İçtenliğim puga çevi sarmıştı. Omuzuma vurarak, "Öyle olsun bakalım." dedi. Asmaksa asmalı, bağışlamaksa bağışlamalı. ''Canının istediği yere git ve dilediğin işi yap. Yarın gel, vedalaş benimle. Hadi git yat şimdi. Benim de gözlerim kapanıyor neredeyse.'' Pugaçev'den ayrılıp sokağa çıktım. Sessiz, ayazlı bir geceydi. Ayın ve yıldızların ışığı, alanı, dar ağacını aydınlatıyordu. Kalede bütün ışıklar sönmüş, yer yer sessizliğe gömülmüştü. Sadece meyhaneden bir aydınlık sızıyor, geç kalmış ay bağırışları işitiliyordu. Papazın evine bir göz attım. Pancurlar, avlu kapısı sımsıkı kapanmıştı. Orası da derin bir sessizlik içindeydi. Evime geldiğimde Saveliçi meraktan ve kaygıdan dokuz doğururken buldum. Özgürlük haberini işitince sevinçten deliye döndü. İstavros çıkararak ''Tanrım, şükürler olsun.'' dedi. Gündoğar olmaz, kaleden ayrılıp arkamıza bakmadan gidelim. Sana bir şeyler hazırlamıştım. İki gözüm, karnını doyur, sonra da İsa Efendimizin koynundaymışsın gibi sabaha kadar yan gel yat. İhtiyarın öğününü tuttum. Yemeğimi büyük bir iştahla yedikten sonra ruhça ve bedence bitkinlik içinde çıplak döşemeye uzanıp uykuya daldım.